Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler riyaz Salihin hadis kitabımızın 140. babı olan bir yere girerken izin istemenin gereği ve uyulması gereken edeb der Bunu ile ilgili ayetler? Nur Suresi 27 ve 59. Ayet-i Kerimeler Ey iman edenler! Başkalarının evlerine sahiplerinden izin alıp onlara selam vermeden girmeyin. Bu sizin için içeriye izinsiz gelip ev halkını rahatsız etmekten çok daha iyidir. İşte Allah size bu gibi görgü ve edep kurallarını öğretiyor ki belki düşünüp öğüt alırsınız. Çocuklarınız ergenlik çağına ulaştığında kendilerinden önceki diğer yetişkinler birinin odasına girerken nasıl izin istiyorlarsa onlar da zin yanınıza girmeden önce selam vererek izin istesinler. Konuyla ilgili hadisler Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İzin isteme üç defadır. Yani bir yere ziyarete gidince kapıyı en fazla üç kez çalarsın. Sonra yüzünü kapya dönmeyip sağa veya sola yönelerek içeriği görmeyecek şekilde ev sahibinin cevabını beklersin. Sana izin verilirse girersin, verilmezse şu anda müsait değiliz, daha sonra gelin denilirse ısrar etmez dönüp gidersin. Sakın bunu gurur meselesi yapıp da sana iştenlikle durumunu arz eden kardeşine karşı içinde en ufak bir burukluk, kırgınlık besleme. Düşün ki sana evde olmadığını söyleseydi ya da hiç müsait olmadığı halde seni kabul edip büyük sıkıntılara girerek varlığına katlansaydı bu herhalde daha iyi olmazdı. Sehil bin Sa'd radyallahu an'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İzin isteme ancak gözün ev içindeki mahremiyeti görmemesi için emredilmiştir. Özel bir mekana girmek için izin isterken kapı veya pencereden içeri göz atmak veya daha buyur edilmeden içeri dalmak görgüsüzlük ve kul hakkını çiğnemektir. Başkalarının evine pencere veya anahtar deliği gibi yerlerden bakmak, içeridekileri gözetlemek nasıl günahsa bu da öylece günahtır. Tabiun neslinin önde gelen alimlerinden Rib'i bin Hiraş radıyallahu anh anlatıyor. Amiroğullarından adının gizli tutulmasını isteyen bir sahabinin bize haber verdiğine göre kendisi Peygamber aleyhisselam evdeyken içeriye girebilir miyim diye izin istedi. Peygamber aleyhisselam da yardımcısına çık bu adama izin istemeyi öğret Önce Esselamu Aleyküm desin sonra da içeri girebilir miyim diye sorusunu buyurdu. Adam peygamberimizin söylediklerini duyunca Esselamu Aleyküm içeriye girebilir miyim dedi. Peygamber Aleyhisselam da ona izin verdi ve adam içeri girdi. Kilde bin Hanbel anh şöyle diyor. Mekke'nin fethi günü kavmimin temsilcisi olarak Mekke'ye gelmiştim. Peygamber aleyhisselamın yanına gittim ve selam vermeden huzuruna girdim. Bunun üzerine Resulullah geri dön ve esselamu aleykum girebilir miyim diyerek izin iste. Sana izin verilince de içeri gir buyurdu. 141. Bab izin isterken kim olduğunu belirtmek. Konuyla ilgili hadisler Enes bin Malik radiyallahu anh'ın Miraç hadisinde rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhisselatu vesselam Şöyle buyurmuştur. Sonra Cebrail beni en yakın göğe çıkardı ve semanın kapısının açılmasını istedi. Kapıda görevli melekler kim o diye sordular. O ben Cebrail'im dedi. Yanındaki kim denilince Muhammed dedi. Sonra beni ikinci kat göğe çıkardı ve yine kapının açılmasını istedi. Görevli melekler kim o diye sordular. O ben Cebrail'im diye karşılık verdi Yanındaki kim diye sorulunca Muhammed dedi Böylece üçüncü, dördüncü ve diğer göklere yükseldi Her birinin kapısına vardıkça Kim o diye soruluyor O da her defasında ben Cebrail'im cevabını veriyordu Ebu Zer radiyallahu anh diyor ki Bir gece dışarı çıkmıştım bir de ne göreyim Peygamber aleyhisselam tek başına yürüyor ben de ay ışığında ona doğru yürümeye başladım. Resulullah başını çevirip beni görünce kim o diye seslendi. Ben de Ebu Zer dedim. Peygamber aleyhisselamın amcasının kızı Üm Hani Radyallahu anhe şöyle diyor. Mekke fethedildiği gün Peygamber aleyhisselamı ziyarete gelmiştim. Kendisi yıkanıyor kızı Fatıma da elinde bir örtüyle ona perde tutuyordu. Onlara selam verdim. Resulullah kim o diye sorunca ben ümmühani dedim. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselamın evine gelip kapısını çaldım. Peygamber kim o deyince ben diye cevap verdim. Peygamber bu cevabımdan hoşlanmadığını ifade eden bir ses tonuyla ben ben ne demek ben. Böyle diyeceğini adını söyleyip kendini tanıt dedi. 142. Bab Aksıran kişiye yerham ki Allah demek Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Şüphesiz Allah aksıranı sever fakat esniyeni sevmez Çünkü aksırma sağlık, dinçlik ve zindeliğin Esnemi ise gaflet, tembellik ve uyuşukluğun belirtisidir Sizden biriniz aksırır da Allah'a hamd ederse onu işiten her Müslümanın yerhamüke Allah, Allah sana rahmet ve afiyet versin diye karşılık vermesi bir kardeşlik borcudur. Esnemeye gelince o da şeytandandır. Esnemenin sebebi çok yiyip içmek, karnı tıka basa doldurmak ve bunların etkisiyle hareket kabiliyetinin azalması, uyku ve tembellik halinin ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden sizden birinizin esnemesi geldiğinde, Ağzını kapasın ve gücü yettiği kadar onu engellemeye çalışsın. Çünkü insan esnediği zaman şeytan onun bu miskin ve tembel haline sevinerek güler. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz aksırdığı zaman kendisine sağlık ve afiyet bahşeden Rabbine şükrederek Elhamdülillah desin. Kendisini işiten kardeşi veya arkadaşı da ona yerhamukallah diye karşılık versin. Aksılan da ona yehtikumullahu ve yslihu ve Allah sizi hidayet üzere daim kılsın. İhlas ve samimiyetiniz arttırsın desin. Ebu Musa radiyallahu an diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Sizden biriniz aksırır da elhamdülillah derse ona yerhamüke Allah diye karşılık verin. Fakat Allah'a hamd etmezse ona yerhamüke Allah demeyin. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamüke Allah dedi diğerine demedi. Kendisine yerhamüke Allah demediği kişi Filan kişi aksırdı ve ona yerham Allah dediniz. Fakat ben aksırınca bana bir şey söylemediniz deyince Peygamberimiz çünkü o aksırınca Allah'a hamd etti. Sen ise etmedin buyurdu. Ebu Hureyre aksırdığı zaman elini veya mendilini ağzına tutarak sesini azaltmaya çalışırdı. Ebu Musa radiyallahu an şöyle diyor. Yahudiler kendilerine Allah size rahmet ve afiyet versin diyeceğini ümit ederek Peygamber aleyhisselamın yanında yapmacıktan aksırırlardı. Çünkü kibir, kıskançlık ve inatlarından dolayı her ne kadar Resulullah'ın peygamberliğini görünüşte inkar etseler de içlerinden onun hak peygamber olduğunu bildikleri için duasının bereketine nail olmak istiyorlardı. Peygamber aleyhisselam ise onlara rahmet temennisinde bulunmak yerine Allah sizi doğru yola iletsin ve halinizi ıslah etsin diye karşılık verirdi. Ebu Said El-Huduri radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz esnediği zaman elini ağzına tutsun. Çünkü şeytan onun ağzından girer. Yani şeytan esnememek için direnç göstermeyerek,